Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Gönül Sadası programından hepinize hayırlı akşamlar. Kıymet Hocam, Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar bir programda daha karşınızdayız. Hocam geçen program zuhurat bahsinde kalmıştık. Evet. Ee, zuhurata tabi olmak diye bir laf var. Evet. Ee, şimdi benim bir dostum var, bir ağabeyim. Ne zaman fotoğraf e, çekilecek olsa bir yerde, şimdi çok moda ya artık her şeyi böyle e, dijitalize etmek istiyoruz, fotoğrafa aktarmak istiyoruz. Der ki, ya o tabi olalım, e, ana tabi olalım, e, hafızamıza nakşedelim der. Yani fotoğrafa çekmeyin der. Hı hı. E, i̇tiraz eder, fotoğraf istemez, sevmez fotoğrafı. Yıllar evvel meşhur bir piyanist var, Keith Jarrett diye, onun bir konserine gitmiştim ben. Bu da aksi bir adam, değişik bir adam. Böyle biraz ruhani bir müzik çalan bir adam. Benim oradan hmm. e, dikkatimi celbetmişti. Dokunduğu zaman böyle sizi ayrı alemlere götürüyor. Bu götürdü. Türkiye'de mi gittiniz Türkiye'de konserine? Türkiye'de gittim konserine. İstanbul'a gelmişti. Nadiren gelir 4-5 senede bir. 10 senede bir belki. Şimdi insanlar, adamcağız tuşlara bastı bir iki, şak şak şak... ...resim çekmeye başladılar. Neden? Meşhur piyanistin konserindeyiz. Herkes Hı -hı. asılıyor işte... ...Twitter'a, Facebook'a. Bak biz buradayız filan. Adam birden konseri bitirdi kalktı. Daha bir dakika, iki dakika çalmış değil. Onun o için tevkisini hiç unutmuyorum. Çok hoşuma gitmişti. Buraya dedim. Niçin geldiniz siz dedi. Müzik dinlemeye geldiniz değil mi dedi. Ya bırakın da ben müziğimi çalayım. Siz de... Kendinizi bırakın şu müziğin... ...ritminde kaybolalım dedi. Evet. Niye dedi bu yaşanan anı öldürüyorsunuz dedi. Çok fotoğraflarınızda doğru. Fotoğraflarınızda dedi. Ne ben kendim olabiliyorum dedi... ...ne siz müziğe kendinizi kaptırabiliyorsunuz dedi. Çok Akışa doğru. Akışa bırakalım kendimizi dedi. Çok doğru. Şurada şu anda olmak... ...çok daha kıymetli bir şey dedi sizin bu fotoğraflarınızdan... ...oraya bir imajı hapsetmenizden dedi. Evet çok doğru söylüyor. Bir fırça attı. Ve çok güzel oldu. Bütün dinleyenlere, salona hem de. Bunlar para, para vererek geldiler. Tabii Laki tabii. Oraya, evet. <gülüyor> e, şimdi camilerimizin girişinde artık e, bir uyarı var. E, hak ile irtibattayken halk ile irtibatı kesiniz. Cep telefonlarınızı kapatınız Kapattım, diye. Evet. Yani ibadetin orta yerinde böyle bir... E, oyun hava <gülüyor> oyun havası çalı veriyor birdenbire evet, maalesef. İnsan ben yani utanıyorum şahsen. Ee, hani her seferinde kontrol etmeye gayret ediyorum ya böyle bir münasebetsizlik olmasın diye ama çok dikkatli olmak Değil lazım. Ee, yaşanan an da olabilmek, geçen programlarımızda konuştuğumuz İbnül Vakt olabilmek, hı hı. zuhurata tabi olabilmek. Ve o nasibin rüzgarına kendi göğsümüzü evet. açabilmek hocam. Evet. O kadar kıymetli şeyler ki. Evet. Yani mesela yazarken insan e, utanıyor işte şu vakit şurada konferansım var. Ben korkuyorum öyle yazmaya. Diyorum ki nasipse, kısmetse evet. şu vakit şurada bir konferansımız olacak. Cenab-ı Hak o vakte kadar bize erişmeyi nasip eder mi bilmiyoruz. Aynen öyle. O zamana kadar bir... E, felaket bir sıkıntı başımıza gelir mi dünyanın bizim için? Ya o kadar büyütmeyin, unutabiliriz. Ha, unutabiliriz tabi. Otomobil gelmez, bir ne olur, evet. o olmaz, bu gitmez. Ben güleceksiniz ama şöyle bir şey mesela işte tabii program yapıyoruz yani e, meşgul insanlar. Ben yanına inş koyuyorum. Evet. Bu yani inşallahan kendi kendime de Niye inş? Yani çünkü çok doğru söylediniz. Efendim her vakit yani her an insana bir emanet. Hayat da bir emanet, her şey bir emanet zaten, an da bir emanet. Dost da bir emanet. Karşılıklı olarak. Ha bu bütün buna rağmen e, nasip e, var, hiç şüphesiz, kısmet var, kader var, tecelliyat var. Bütün buna rağmen bir program yapacağız. Programsız olmaz. Ama bileceğiz ki o program mutlak bir program değil. O her an değişebilir. Değiştiği zaman da üzülmeyeceğiz. Şimdi mesela e, benim yakınımda işte torunlar değil ama bir, bir torun o safayı açtı. Aş, Üniversite imtihanı ve teok. Hı hı. Ben diyorum ki yahu her çocuğun bir kaderi var. Bu kaderin içine rızık var, bu kaderin içinde sahat var, bu kaderin içinde ilim var, bu kaderin içinde irfan var. Ve bunlar Müslüman insanlar. Çocuğu niçin teokla bu kadar zorluyorsunuz? Girsin ne çıkarsa bahtına. ...siz elinizden gelin... ...bu kadar büyütmeyin hadiseyi. Ama işte diyorlar... sade amca şöyledir, işte böyledir... ...yahu yani... ...cevap da veremiyorsunuz çünkü... ...bir dünyaya bir tünele girmiş... ...durdan çıkması mümkün değil. Hayatın bütününe bakamıyor adam. Hocam bu... ...apayrı bir dert yani... ...gerçekten çocuklarımızı... ...siz yapmasanız etrafını... ...siz ifşa ediyor anne babalar... ...kendi nefisleri için yarışıyorlar evet, hocam... Yani. ...çocuğumuz burada okuyor demek için yarışıyorlar... Evet. ...ve korkunç bir kaba materyalizm de var orada aslında... ...çocuğumuz şu okula gelirse girerse... ...geleceği kurtulur... ...ne alakası var... ...ne ilgisi var... ...girip oralara heder olan ne kadar çok... Evet. ...çok sevilen okullara girip heder olan kaç tane insan var... Evet. Yani bu hedef olmak sadece şey manasında bir... Ruhen. ruhen, evet. Ee, onu diyorum hocam. Adam gidiyor mesela çok başarılı bir mühendis oluyor, bir şey oluyor ama adam ruhen fakir. Tabii. Yani İslam, Zalim. İslam açıdan Tabii. baktığı zaman da zavallı yani. Tabii. Tabii. Ama nedense böyle bir... Ha işte bu nasip meselesi, işte zuhurat meselesi, kısmet meselesi... Bunlar hepsi böyle şeyler yani. İşte bu da böyle yapan insanların varlığını görürse insanlar... Ha bu da varmış demek diyorlar. Bir de uzun vadede hayata bakmak lazım. Evet hayat kısa vadeli küçük adımlardan oluşuyor. Ama uzun vadede ve siz bir rahmetli pedagın arkasında bir levha vardı. O bir rahlede otururdu evde. Rahlede çalışır, yazar, okur kitaplar yanında. Arkada da bir levha var. Umur'un hakkat tafviz et. intikam olma. Umur işlerini bırak Allah halletsin. <gülüyor> Cenab-ı Hakim'i mutlak ne işlerse adalettir yazıyordu. Umurun Hakka Tafvizet, Halisi intikam olma. Cenab-ı Hakim'i mutlak ne işlerse adalettir. Kimin de hocam bile. Bilemiyorum. La Edri'ye. Ben... La Edri'ye. O, o, sadece arkasında. Onu, onu bilmiyoruz yani. Belki birisindir filan. eş hakikaten böyle. Allah ne gösterir bakalım. Bir malum. imkanları mahdut vesaireyse mahdut. Şimdiye göre fevkalade mahdut yani yazar çizer bakar işte evladım şey bu böyle şu böyle sonra bakalım Allah ne gösterir ben böyle çok şey biri bir kısa hemen söyleyeyim size. mesela Mahir Hoca rahmetli rahmetullahi aleyh rahatsız ee, bir tedavi görmesi lazım bir galiba şey çekilecek evde ee, radyoskopi çekilecek ama imkan yok bir maddi güç hı hı. Yahudu diyormuş Allah bizi bırakmaz bakalım ne gösterir karkış diyorlar kapı çalınıyor postacı geliyor hocanın vefatı 1974 tiryakimiyorsam ya 75 ya 74 diyor ki efendim diyor siz marifte çalışırken daha emekli olmadan önce bir ücret hak ettiğini bunu almamışsınız e, e, Murakıplar baktılar e, size bir alacak e, ...tahakkuk ettirdiler öğrendik ki siz çıkamıyormuşsunuz. Post, posta müdiri bunu diyor size tevdi etmem ve söyledi diyor. Bak Allah de, Allah. Bak demiş hanım sultana. Bak nasıl geldi demiş. Ve tam o kadar ne kadar geliyorsa o kadar. Ne kadar gerekiyorsa o kadar. Hı -hı. Birisi de rahmeti Süreyir Bey. Süheyl Bey rahatsız. Süheyl Ünver Hoca. Son dönemler hizmet edilecek. Hı -hı. Fakat aileden bu hizmeti yapacak yok. İmkan da yok. ...öyle oluyor bazen Cenab-ı Allah... ...Ahmet Yakuboğlu geliyor... ...ki genç o zaman... ...daha genç hoca... ...aralarda biraz şeker renkmiş bir zamanında... ...geliyor ve hocayı. ...bir de hocaya o arada şey çıkıyor... ...Kültür Bakanlığı'nda bir ödül... ...Yakuboğlu geliyor... ...o ödülle hizmet ediyor... ...bitince... ...bitmesine çok az bir şey kal... ...hoca da hakka yürüyor bunlar azizim ibret alemdir. Yani Allah bunları fakire bak gör diye e, söyledi gösterdi. mutali kıldı fakiri. Ha, demek giriyorum. Aman yarabbi. Aman yarabbi. Neden? E çünkü esbabı Cenab-ı halk ediyor. Adeta böyle kenetlenen dişlinin çakları gibi tırak, tırak oluyor. Bu akılla makılda çözülecek bir şey değil. O kadar geliyor, o kadar gidiyor. Şimdi, geldi mi bitiyor? Bu dünyada her şey muhakkak. Geçen programda Kıymet Hocam e, İnşirah suresinden bahsetmiştik. Evet. Muhakkak güçlükle beraber kolaylık evet. vardır buyuruyor. Cenemelü sünüsün, cenemelü sünüsün. Evet. Benim kendi hayatımda e, yani bu ayetin birebir tecelli ettiği e, çok şeyler olmuştur. Ee, biz, biz bir seferi çok müşkülattaydım. Onu anlatayım müsaade. Tabii ederseniz. tabii lütfen ne güzel. Belki çok çarpıcı bir misal değil. E, sizin bahsettiğiniz şeyler. Estağfurullah kadar. lütfen. Ee, bir tıp stajına gittim son sene. İ, e, İspanya'da kaldım bir, bir müddet. E, dönüşte altinci e, sınıf talebesiyim, 23 yaşındayım. Tıp fakültesinde Ankara'da e, Hacettepe'de. Bütün yurtlar dolmuş. Bütün evler dolmuş. Beni içlerine alacak bir ev yok. Beni içine alacak bir yurt yok. Yani bir tedbirsizlik yapmışım. Ee, daha erken müracaat etmem gerekirken... ...ben evvel e, staja gitmişim. Dönüşte... Ankara'da e, her, her yer dolu. Ankara'da kaldım ortalıkta. Yok yani başımı sokacağım bir yer yok. Okulum var. Devam etmem lazım. İki hafta bir arkadaşımın, e, arkadaşlarımın evinde bir odaya sığındım. Fakat Ama şimdi ancak, onlarda diyorlar ki burası daracık şimdi. Tabii. İkinci hafta oldu biraz mırın kırın etmeye başladılar. Aa, doğrudur. Onlar da talebe çünkü. Onlar da talebe. Ben de biraz e, üzülüyorum yani bu şekilde e, böyle bir sığıntı durumunda. O zaman bir ağabeyimiz şimdi meslektaşım... Durdu bir gün dedi ki ya dedi e, benim annem babam Almanya'ya gidiyorlar. Çankaya'da dayalı döşeli 24 saat sıcak sulu işte içinde her türlü imkanlar olan o zaman her evde yoktu yani. Bulaşık makinesinden video oynatıcısına kadar bir evleri var ev boş kalsın istemiyorlar. Sen nezaret eder misin oraya? Yani nezaret eder misin? Tabii, yani? tabii ki evet, bir şey yapıyor yani e, bir sene ben. ...o e, evsizlikten... E, ...evsizlik halinden... ...onun verdiği korkunç sıkıntı halinden... ...birdenbire... ...yani birkaç gün içinde... E, ...mükemmel İstanbul... Şey, ...Ankara'nın en güzel yerlerinden birisinde... ...24 saat sıcak sulu bir öğrenci olarak... <gülüyor> ...bir daireye kavuştum... ...bakın 15 gün çile çektirdi... Bir, bir niye evet. çık sabrettiniz... Evet. ...vıyaklamadınız... Evet. Ya, ...vıyaklamadınız... ...sabrettiniz... Siz böyle söyleyince benim, benim doktora sırasında Amerika'da bir Hintli arkadaş vardı. Çok temiz bir çocuk fakat uyaklıyor yani. Hmm. Şikayet, şikayet, şikayet, şikayet. Dediği olmuyor ama o yani fena da değildir. Master yapıyordu o sırada. Bizim hoca dedi ki oğlum dedi bu kadar bana söylüyor. Bu kadar şikayet et ben sonra elindekini de kaybeder dedi. Hmm. Bunu söyleyen de bir İngiliz asıllı ve hmm. bir Amerikalı yani yani. ...bu kadar şikayet etmesin elinde. Yani rasyonel bir adam, mühendis yani. de kaybeder yani. Hocam ben buna benzer bir... ...trajik bir hikaye biliyorum. Yani bir doktor arkadaşımın yakını. E, babası vefat edince... ...o kadar... E, ...Allah'a isyan ediyor ki... Aman Rabbi. İsyan ediyor resmen. Babasına çok düşkün... E, Ani bir kayıpla babasını kaybediyor. İsyan, isyan, sitemkar cümleler. Birkaç sene geçmiyor oğlunu kaybediyor. Aman ya Rabbi. Ee, Cenab-ı Hak bizi bazen çok iddiamızdan imtihan ediyor. Evet, hocam. Allah mağfur. Evet. Hep haddimizi evet. bilmemiz lazım. Aynen. Öyle. Haddimizi bilmemiz evet, lazım. Evet. Biz kuluz. ...ve aciziz, bunu bileceğiz. Ben kendim şimdi biraz böyle şey oldu... ...hep şahsi hayatımıza ilgili... Yok ama, buna, oldu ama. anekdotlar bunlar. Kendi hayatımda... Herkesin de... vardır hayatında tabii, tabii. yani. Aldığım derslerden bir tanesi şu... ...belki başka bir programda da bilmiyorum. Rahmetli babam... ...hastane yatağında yatıyor... ...kendi Marmara Üniversitesi... ...hastanesinde ameliyatını yaptırmışım... ...asistanlar beni tanıyor, ben o zaman orada değilim... ...ama asistanların çoğu beni tanıyor... ...hocam, abi filan çok hürmet gösteriyorlar. Babama çok hürmet... ...öğrenciler geliyor... Ee, ...babamla ilgileniyor... ...kitaplarımızı filan okumuş öğrenciler... ...babam gururlanıyor, hoşuna gidiyor... Falan. Ya, e, ...hasta yatağında... ...bir ucup geldi içime... ...dedim ki... ...iyi ki doktor olmuşum... İyi ki babamı kendi... E, ...ihtisas yaptığım hastanede ameliyat yaptırmışım... ...bak ne kadar güzel ilgileniyor... Ee, ...içimden böyle bir şey... ...yaladı geçti içime. Babam... E, ...ameliyatın altıncı günü... ...o hastanede doktor hatasından... ...vefat etti Allah hocam. Allah. Yani ben iyi ki burada oluyor... ...dediğim şeyi sonra... ...düzeltme e, ihtiyacı duydum. Çünkü... E, ...bizim... E, ...yani daha yoğun ilgi dediğimiz şey... ...bir süre sonra... E, ...bir... ...aşırı güven ve ihmalkarlığa dönüştü... ...onu fark ettik... Hmm. Yani ...açık bir doktor hataysa kendileri özür dilediler... ...çünkü hmm. bundan dolayı... ...uyarılmalarına rağmen... ...yani bakın usulün dışına çıkıyorsunuz... ...usulün usulde şu... ...ilacın da verilmesi lazım... ...ama şunu vermiyorsunuz... ...dememize rağmen... ...yok yok hiçbir şey olmaz diyen insanlar... ...bir şey oldu... ...tabii o olan şey... ...vefattı... E, vefattı. ...babamızın vefatıydı... E, ...ama o anki şeyi unutmuyorum... ...yani... ...hiçbir şeyde iddia sahibi olmamak lazım. Ben biliyorum dememek demek lazım. lazım evet. Benim yüzümden... ...babam bu ilgiyi görüyor dememek, dememek lazım. lazım. Ben bir vesileyim demek lazım. Vesileyim Belki demek lazım. Halkeden, lütfeden canına. Ama ben şöyle şimdi bir yorum getireyim buna. Tabii. Sizi biraz kenara alalım. Yani bu kadar kendinizi suçlamayın Kemal Beyciğim. Bu kader zaten öyleymiş. Tabii Size onu... ...bu yorum yaptırmak için o bu ...tattırdı yani. Evet bu yorumu Kemal büyük Kemal Kulun bu yorumu yapsın. Zaten kader böyle cereyan edecek. Evet. O kalbinize böyle bir dokundu geçti bir şey gibi bir ateş gibi yakmadı çok şükür. Ama diyorsunuz ki demek ucubun bu kadarı bile e, kötü bir şey. Yoksa yani o kadar hepimiz Allah hayırlı kaderlerle bizi karşılasın inşallah. Abi, bizi Allah. hiç zor sorularla cenabı Allah e, imtihan etmesin. Hep inşallah lütfun da hoş lütfun da hoş olsun. Dünyaya geldik gitmeye, gitmeye. Hüste, ile an, an seyretmeye. seyretmeye. Evet, yani başka. Bazı e, rivayetler aşk ile an seyretmeye diyorlar hocam. Olabilir bu evet. yani. Bunlar ucu açık sanat eserleri. Şayı <gülüyor> onu söyle. Açık yapıt. Açık, evet. açık yapıt. Evet, açık yapıt. Evet. Yorumat tabi de evet. açıktır yani. Ha, tabii ki. Ee... Aşk ile anı seyretmek ne kadar güzel bir şey. Evet. Yani o an, o her şeyi aşk ile bakabilmek. Evet. ...sevgiyle, muhabbetle, muhabbetle bakabilmek. bakabilmek... ...oradan sızan sevgiyi... ...içimize al, alabilmek... ...onun içimize girmesine izin verebilmek... ...hilkatin ihtişamını Cenab-ı Allah'ın yani... ...kullarına olan lütfu keremini... Tabii. ...kullarına olan... E, ...şefkatini, muhabbetini, merhabeden ...istedebilmek... E, ...tabii bunlar çok mühim şeyler yani... ...hak bir gönül verdi bana... ...ha demeden hayran, hayran olur... ...ama bir dem gelir şadi olur... ...bir dem gelir giryan olur... Beşer hali budur. Hı hı. Beşer hali budur. Ferit Bey şeymiş... Ferit Kam... Üstad... E, Şer-i Mütun müderrisi... Ali Ekrem Bey de daha yumuşak bir... Hazreti Namık Kemaloğlu hı. Sabah gelirmiş... Müdürges'in kapısını... Içer, o da kendine müderris... Üstadım bugün mınbasıt mısınız mınkabız mısınız ne <gülüyor> dermiş yani yani şadan mısın girecek musun ona göre <gülüyor> <gülüyor> çünkü Ferit Bey mınkabız olduğu zamanlar çok şiddet olurmuş yani Ferit <gülüyor> <Evet, evet, evet>. Gam <gülüyor> hepimizin aile budur yani gönülleri Allah açar evet. biz kapatırız kirletiriz Cenabı Allah açar işte büyük mürşitler e, o irşadere şehadet e, iznini alanlar o kalpleri yavaş yavaş bir yumuşak suyla tedavi ederler. Ilık suyla yıkayın diyor ya. Şimdi kumaş alıyorsun şey. Aman diyor bunu 30 derecede deterjansız elle ılık suda yıkarıyor. Müşrit de öyledir. Çamaşır makinesine atarsın çitileşir iş. Yumuşak yumuşak tatlı tatlı. O niye? El el el hakkı oradan geliyor hadise. Yumuşak sözlerle. Ve kendi hali. O hal çok mühim. Yani çünkü... Ferit Bey mesela şiddet olduğu zamanlarda etrafı da şiddet oluyor kırıyor döküyor sert bazen basit, infisat halinde geniş tatlı yumuşacık hepimiz öyle işte Giryen ve Şadan da aynı öyle bir öyle oluruz bir böyle oluruz yani bunu büyükler denizin üstündeki dalgaya benzetirler en mevceler denizin üstünde aşağıda derler Duru Serin engin bir okyanus var İnciler de orada Dünya hali öyle. Dalgal, gelir geçer. Bu da geçer yahu diyormuş da Şeyh Baba. Külen Bey demiş oğlum. Bu da geçer yahu ama diyor Şeyh Baba. Neler de geçer diyor Külen Bey. Deler de geçer. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> deler de geçer. Bu, bu da geçer ama neler de geçer. Ama de geçer diyor yani. Delip de geçmesi de hoştur hocam. Tabii. Lütfun da hoş, kahrın da hoş diyor ya. Hz. Niyazi göz göz odisi inemdeki yareler diyor. O her yaradan Hakk'a bir kapı buluyor çünkü. Her çileden bir ağırlık bırakıyor, bir safra terk ediyor. Bu da olmuyormuş diyor. Bu da geçeceğimmiş diyor. Bu da dünyeviymiş diyor. Böylece hafifliyor. Tabii. Ve her yâreden Hakk'a bir kapı, bir yol, bir rah buluyor. Sonra onlar birleşiyor. Tabii. Psikoloji dilinde buna üretken ıstırap diyorlar hocam. Ne güzel sözler yani, var güzel sözler. Ne var güzel var. sözler var yani. Var yani. Tabi onlar Niyazi Mısri'yi bilmiyorlar hocam. Niyazi Mısri zaten bunu söylemiş. Ama olsun, olsun. adamlar tefekkür ediyor. Tabii. Diyorlar ki ıstıraptan da hakka bir yol gidebilir. Bir de ediyorlar. Tabii. Onlar Hastalar danışmanlar üzerinde. Hasta danışmanlar, da, danışanlar üzerinde. Danışanlar üzerinde. Müşahade ediyorlar. ediliyor. Ee, akıl bu hükme evet. Ve veriyor yani. ...beni yıkmayan şey... ...beni güçlendiriyor bazen... ...yani Cenab-ı Hak bir musibet veriyor... ...bir bela veriyor bize... ...fakat biz bu bela... ...dalgasının üzerine çıkıyoruz... ...onu aşıyoruz... ...daha da kuvvetleniyoruz... ...ruhen... Tabii, tabii. Ee, ...bir dahaki belaya karşı... ...daha bağışıklanmış oluyoruz... ...değil mi? ...en azından... ...bu alemdeki yerimizi... ...fark ediyoruz... ...imkanlarımızı... ...gücümüzü fark ediyoruz... ...ve bu belayı aşarken nasıl bir himmetle, nasıl bir amni ilahiyle e, lütuflandığımızı da fark ediyoruz, o zaman daha başka bir şey oluyor yani. Tabii, tabii. O zaman daha başka bir şey oluyor. Evet, yani o anda aşk ile anı seyredip, zuhurata tabi olabiliyor. E bu, ve nasibimizi, e, orada bize zuhur eden nasibimizi almayı ona, becerebiliyorsak. Ve eyvallah diyorsak ona, gönül alır. Ona olarak, da eyvallah diyorsak, tabii gönlümüz razı oluyorsa o zaman iş bitiyor, iş bitiyor, bitiyor evet. Daha ne olsun yani? Daha, hayat. hayat problem çözmektir demiş evet. Karpopur. Evet. Hayat bu işte zaten yani. Daha ne bekliyor? Evet. Rahat bir dünya. Evet. Aynı şey yani. Şimdi problem. hayatta böyle çok e, kimi insanlar e, diyorlar ki yani işte bir yüzümüz gülmedi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Yani bu garantiyle doğmadık ki biz. Aman ya Rabbi. Bu bakışa bağlıdır yani milani. Allah güldürsün inşallah ne diyeyim ben şimdi bu söyleyince çok üzüldüm. Ama ya yarabbi yani bir yüzümüz gülmedi. Bu bakışa tabidir. Nasıl hayata nasıl bakıyorsan ona tabidir. İzafidir hadise yani. Biraz hocam e, yani ben tabii mesleğim gereği dertli insanları çok dinlediğim çok için. Çok evet. Hayatı hikaye etme biçimimizin, biçimimizin çok önemli olduğunu görüyorum. Kimi insanlar hayata bakıyorlar... İşte bir dem gelir şadan olur Bir dem gelir giryan olur Bunu doğal kabul ediyorlar ee, Mun kabız ve mun basit olmayı Hayatın <gülüyor> doğal e, çevrimleri olarak e, Öyle değil mi zaten öyle yani Kimi insanlar ise e, O kabız haline kendilerini sıkıştırıyorlar Ve e, Orayı Ben şöyle diyorum Yaralarını kibir haline getiriyorlar hmm. Mağduriyetlerini kıble haline getiriyorlar Bu mühim bir şey işte Yani e, geçmişte şunları şunları yaşadım Bir daha benim e, bu hayattan lezzet alma hakkım yoktur Noktasına geliyor O işte bir tür nihilizm Çok feci bir şey feci. Karanlık bir yer orası Karanlık bir, Karanlık bir yer. yer Yani tabi Cenab-ı Hak hiçbirimizi ...gücümüzün yetmeyeceği, omuzlarımızın ya. kaldıramayacağı imtihanlarla imtihan etmesin. Evet, Çok büyük dertler. Yapmam da. diyor zaten Cenab-ı Allah. Tabii. Tabii yapmam diyor. Ee, yani yapmasın inşallah. Tabii. Ee, lakin... E, ...insan içinden o umudu, ümidi hiçbir zaman e, koyvermemeli. Evet. Yani onu koyverdiğimiz anda... E, ...Cenab-ı Hakk'ın adaletine inanç sarsılıyor kim insanlarda? Efendim işte ahiret itikadı olmazsa her şey bu dünyayla sınırlı olarak evet. insan bunu böyle düşünürse bahsettiğiniz hadiseye çok kolay, o o çukura çok kolay düşülür. Vartayı inkar dedikleri işte o çok kolay düşülür ona. Ama ahiret öbür taraf o alem olursa o yani hayat bir bütün. Çünkü Şeye direnen ruhtur, yani ölüme karşı koyan ruhtur. O ölümsüz o. İnsan bedeni nefistir ölümü tadacak olan. Biz Abdul Bakıyız, Bakı değiliz. Bekaya soyunduğumuz zaman yanarız. O sıkıntı oradan çıkıyor. Abdul Bakı olduğumuzu kabul et. Bu da yine, yine lütfu lutfu keremiyle olur. İnsan dediğimiz varlık hiçbir zaman Allah'la olan ilişkisini kesmeyecek. Bu tabi ibadet taat. Ama kalp acziyetini fark edecek. Aciyetinin birlik olacak. Lisanla bile dese çünkü söyleye söyleye eskiler derdi, oğlum kırk defa söylese o olur derlerdi. Şöyle kalpsiz lisanla söyleyince o kalbe iniyor yavaş yavaş. Aman yarabbi bu çok mühim bir sözdür bana sonra. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Sana tabi sana teslimiz. Müslüman zaten bu demek. Şeklinde düşünüyorum. Bilmem yani inşallah böyle olur. Bu yaşa da geldik. Ben yani şöyle bakıyorum. Yaşımı söylemeyeceğim nazar değmesin diye. Bir küçük anekdot burada. Tabii, Hendekli hocayı analım. Abdurrahman Efendi, Bayezid, cami Şerif'i, İmam ve Hatibi. Hı hı. Şimdi malum e, her eskiden her hoca efendinin şeyi olurdu. Tiryaki, <gülüyor> cema tiryaki cemaati olurdu. Hı hı. Benim yetiştiğim zamanlarda 50 ile 60'lı yıllar Üniversite talabeleri de tiryaki olur. din namazı, hukuk fakültesi, tut fakültesi Bayezid'de. Biz de Arasaya giderdik. Ben teknik üniversitedeyim ama ikidinden sonra hocam hani mihrabiye okur. Malum ikindi namazı hafif kılınır, cehri kılınmaz. Ama mihrabiye'yi bekleriz. Mihrabiyeden sonra musafaha ederler. Hocam Allah kabul etsin. Maksat hocafen duasını almak. Çocuğun biri ben şahit olmadım ama dinledim. Sormuş. Hocam demiş bir sualim var. Buyur evladım diyor tabii. Efendim demiş, kaç yaşındasınız? Hoca efendi yaşını söylemezdi. Pazar değerdi. Demiş ki evladım bir hoca efendiye sorar sorduğunuz zaman, onun eski tabiyle söylüyorum, mucibi muktezasıca amel etmek icab eder. Ben size cevap versem, bundan ne amel edeceksiniz demiş. Yani kibarca evladım sualini abes diyor yani. Evet. Onun için ben de söylemeyeceğim ama bu yaşa kadar... Faydasız bilgiden faydası, Allah'a sığın. Evet yani ne, ne sana ne diyor benim yaşımdan? Dua istiyorsan söyle edeyim diyor yani. Şimdi neticede bu bir e, şaka, bir latife olsun diye bunu arzettik. Yani bu yaşa kadar Cenab-ı Allah fakiri zor imtihan etmedi. Bundan sonra da etmesin inşallah yani. Biz kaldıramayız zor imtihan. Biz ona sığınıyoruz. Aman yarabbi diyoruz. E, dünyaya geldik gitmeye, hüsnüyle anser etmeye... Aşkıyla ile seyretmeye... ...efendim yani... Hay ...hayranlıkla hayretle an ...bu şimdi aşabanı şerif... ...Berat Kandili geliyor... ...ilk bahar... Yahu sıkılacak zaman mı bu şimdi... ...aman yarabbi yani... ...herişti ne bahar ey yağ ...açıldı gülü gülşen... ...hayvallah bir evet. yani... Bağ ...irem açıldı... ...yani Cenab-ı Allah bir nazar etti dünyaya... ...cennet oldu... ...cennet evet. misal oldu dünya... Yani e, seher vakti bir şey bir bakın e, Kuşlar bir dinleyin ama neler oluyor ya akşam vakti bakın e, ama şeyi bu imkanları aldığı kaçın şehirde e, kaçamıyoruz e, 3-5 günlüüne kaçın 3-5 saatliğine kaçın bu mümkün. biraz fedakarlık edin yani kaçın bir tecelliyatı bir görün. Yani e, böyle bir şey O bakımdan yani e, hayat bir emanet Vakit bir emanet zuhurat, Tecelliyat, yeni sürprizler, rutinler sıkıyor insanları. Ama insanlar rutinlere esir oldular çünkü hep istiyorlar. Ve zannediyorlar ki istedikleri rutinlerle ele geçecek, istedikleri şeyler yanlış. Hayatın akışını e, değiştirmek bile, yani dediniz ya çıkın şehrin dışına, bunu evet. yapmak bile... İşte hayata biraz hayret nazarıyla bakmayı, biraz evet. durup eğleşmeyi, evet. e, insanı kendi içiyle meşgul olmasını, sevdikleriyle meşgul olmasını beraberinde getiriyor. Telefon almayın veya evet. arabada bırakın, radyo abi. almayın, bilmem televizyon getirmeyin. Şöyle sunu ilahinin halk ettiği güzelliği evet. bir evet. müşahede edin, yani baş başa kalın kendinizle. İnsanı seyredin, İnsanı, alemi seyredin, evet, varlığı seyredin. Toprağı seyredin. Kendinizi seyredin. Evet kendinizi seyredin. O aynada kendinizi seyredin. Ben de sığar yedi cihan, ben bu cihana sığmazam. İşte bu kadar yani. Yani evet. bir bireyi alem işte ya büyük bir varlık. Ee, Cenab-ı Hakk'ın e, bir zerresi, bir gölgesi olabildiği kadar büyüyen bir varlık. Evet. Kıymetli hocam, sizinle bu senede oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Benim için çok şifadar oldu, şifa yap oldu. Aynı şey fakir için ee, Yani bizim e, kelimelerimiz belki o kadar e, size şifa vermeye yetmez ama lütfen, yok. Ederim. Ben e, hakikaten e, büyüklerimizin dizin dibinde oturmanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu. E, bu programlarda evet, da öğrendim. Bize biraz nasip olmuş efendim yani. Evet. Belki biraz sıkıldı gençken ama şimdi şimdi faydasını görüyor. Yok çok çok evet. ayrı bir şey ve bunu genç nesillere de mümkün olduğunca e, aktarabilmek lazım. Allah razı olsun. Cümlemiz Zaman efendim, ayırdınız. Efendim ee, vesile oldunuz bu radyoda tokış şükranlarımızı arz evet. ederiz. Radyo idaresine de zat halinize de şükranlarımızı arz ederiz. Bu vesiledir. Vesile-i hasenedir. Biz bütün lütfu cenab Allah'tan biliriz ama bu vesillere evet. çok mühimdir. Tabii. Hele böyle bir ortamda, şöyle evet. 2017'nin ilkbahar gibi bir ortamda hamd ederiz, şükür ederiz ve size de şükranlarımıza teşekkürlerimiz ben, ben çok teşekkür hem ediyorum. Hem Profesör Kemal ve <gülüyor> kardeşimize, biraderimize. Talebeniz hem, Kemal Seyher'e hocam. Da. Hem de efendim, Kemal Erkan Radyo İdaresi'ne Herhalde. şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Çok e, Allah razı olsun hocam. E, gönlünüze sağlık. Cümlemizle. Kıymetli dinleyenler, bir yayın döneminin daha sonuna geldik bizler. Kıymetli hocam Saadet'in Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Bu programda dilimiz döndüğünce doğru bildiğimizi konuşmaya gayret ettik. Sürçülisan ettiysek affola. Bizim dışımızda büyüklerin söylediklerini, güzellikleri aktarmaya gayret ettik. Ulaşabildiğimiz hakikatleri kendi dilimizin döndüğünce sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Ee, hocamın da söylediği gibi Erkam Radyo'ya bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Ve sizlere de radyonuzun başında e, bizi dinlediğiniz, bizimle görüşlerinizi paylaştığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ee, bahar aylarındayız. Bahar aylarını güzel bir şekilde idrak edelim ve önümüz Ramazan. Ramazanı şerifinizi de şimdiden tebrik ediyor ve hayırla kalın diyoruz efendim.